Bir anla değişir vaziyen İyi kalp insanlar gökyüzüne yükseldik bir kez daha Şenol gün bayrağı helikopteriyle Ankara trafiğindeki gözden kaçan noktaları Veya gözümüze sokulan noktaların Altını çizerek bize sunacak Şenol Bey günaydın Şevgin'e gel Şevgin'e gel Şenol biraz derginim Ne oldu Şenol Bey Hep aynı şarkıyı çalıyorsun Bu Nasıl aynı şarkıyı çalıyorsunuz Bin tane şarkı çaldık sabahtan beri Hayır bu, bu saat 8 olduğunda sen sekiz olduğunda bu sizin bu gelsinler gelsinler sonra hep bu aynı şarkı. Bilmiyorum ben hiç farkında değilim Şenam. Farkında olacaksın Şenam. Farkında olacaksın yoksa seni eleştirilir. Özür dilerim Şenam abi. Özür dileyecek bir şey değil bu. Bu tamamen senin bir noksanlığın. Özür diliyorum ya. Hayır bunda özür dileyecek bir şey bu. Senin yaratılışı böyle bir biçimsiz bir sesi böyle eksiklerle sistemi session. Ne yapayım şimdi? Ben uzak, özür de dileyemiyorum. Ne yapayım ben? Hala bilir. Niye ne nasıl ya? Hala haline, hala şu kafasızlığına. Cerol Bey, lütfen uzatmayın ya. Niye bu noktaya getirdin ya? Hayır, hala dire duymak istiyorum. Nasıl aldım? İçin için ağlıyorum Şenol Bey. Yani i̇çine içine Şenol. Ağzına çok telefonum. Nasıl azıma? Ne demek ağzına telefonum? İçine duymak istiyorum. Ne diyorsun Hey be? Ben bunu işliyorum ya. Ben bur burada şeyim yani, rahatsızım. Ya kimse rahatsız değilsin. Ey. Sen öyle senin. İnsanlar bana geliyorlar ya, şikayetçi oluyorlar. Tamam bir daha çalma ya Şahabay. Tamam bitti, kapandık konuya ya. Kapandı, bugüne kadar çaldıkların ne olacak? Nasıl ne olacak yani? Ya? Ee bugün, <gülüyor> çal çal çal. Ondan sonra birileri uyardıktan sonra, ay bir daha çalmayacağım. Hemen de konu kapandı herhalde. Ya. Şahabey bir saçma mı sapan bir şey mi konuşuyoruz ne yapıyoruz ben anlamadım ki şimdi konuşuyoruz. Ee, sana göre saçma bana göre mantıklı. Şevkildin ne için sizlere günaydın bu terbiyesizler haddini bildirdikten sonra size günaydın deme zamanı geldiğini düşünüyor. emin evet, soğuk bir gün Ankara'da bunlar sonra da hep soğuk ama aşağılara baktığımızda ne görüyoruz ne görüyoruz ne görüyoruz Şevkildin? E? Bilmiyorum Şahabey. Ne görüyor olabiliriz? Aşağıya bakınca her şeyi küçük küçük görüyor olabilirsin. Doğru. Başka? Başka bir de kuş bakışı. Çok doğru. Ve de Ne bileyim Şenol Bey. ne? Karmaşa görüyoruz. Ha karmaşa evet. Niye karmaşa? Çünkü şevk edinciler. Arabaların ön camlarındaki buzları çözmeden trafiğe çıkan adamlar görüyorum ben. Belki görüyorlardır öneriyi. Yok ya görmüyorlar öyle. Eğilip büyülüp. Altta biraz azıcık bir yer temiz oluyor. Orada bakacağım diye maymun gibi kullanıyorlar arabaları. Nasıl maymun gibi? Ya işte o buzun iki dakika bekle kardeşim. Ne acele var ya? Kime sesleniyorsunuz burada? Arabanın ceplerinin buzlarını çözmeden trafiğe çıkan sevgili dinleyicilerimiz, sizlere şey sesleniyorum öyle lüks lüks arabaların içinde ezilip büzüldükten sonra alttaki azizlik yerde trafiğe bakacağım diye araba kullanınca iyi mi oluyor siz diye? Bence saçma sapan bir şey oluyor. İyi şey yapabiliyor. Bunun mu bu, iyi oraya? E ondan sonra bu adamlar trafiğe çıkıyor. Ürününü görmediği için yavaş yavaş gidiyor. Sonra sonuç ne? Sonuç? Müspet mi? Mevfi mi? Efendim. Müspet mi, menfi mi? Şimdi menfi diyelim. Menfi tabii ki. Peki ne olursa müspet olurdu? Ee, bilim. Efendim. Ne diyor <gülüyor> müspet bilimler diye. Hayır. Cemre iki dakika şişe arabaya içersin bir şarkı koy onu bir dinle arabanın içinde bir forçaya. O zaman da kırıntı olacak. Kırıntı mı yoksa kazanmış evgense tek sorun bu. Kırıntı. kırıntı tabii ki. Müspet mi menfi mi? Hangisi? Kırıntı. E, müspet. Doğru. Evet sevgili Liji'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu küçük skeçe dinlediğiniz, ortak olduğunuz için sizin de gerçekleştirdik. Ve doğrular. Bir kizle ne yaptık sevgiliye ye? Aktardık. Müspet mi menfi mi? Me, müspet. Müspet. Çok teşekkür ederim Şevk'e. Ben kapatıyorum şu anda. Niye kapatıyorsun? Neyi kapatıyorsunuz yani şimdi? Onu kapattığımıza göre telefonu da kapatıyoruz artık. Müspet olarak mı kapatıyoruz? Neyi? Müspet mi menfi mi onu bir gitmeden önce şey yapın. Ne müspeti Efendim mi? Ne? Ne diyorsun? Ya ben kapatıyorum Şevk'e. Ben... ben zaten kapatıyorum. Ben zaten kapatıyorum. Sen niye üstüne çıkıyorsun ki şimdi? İ kapatdın o zaman ya. Allah Allah'lık kapatacaksa haydi. Ama şimdi bak senin tavrın olmadı ne be. Şimdi sen tavır yapıyorsun. Ben bir şey kapatmam. Ben bir şey anlamadım hala. C'est quoi ce chien? Mecburen. Ama ben bak şey kımaş. Hay bitiyor kıvana senden atamamaza. Günaydın. Günaydın. I I günaydın. ay, I I Radyo Trabzonlu sabahlara günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Oktay Demirci karşımızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın diyorum her şeyden önce. Sizin bir esmer arkadaşınız vardı uzun boylu falan. Ee, ya onu bu dışarıda Süleymaniye dolaşan köpekler var ya. Nasıl? Ya o tüde bir Dağda ninen köpekler var? 3 evet. Üç dört tane, hepsi beraber geziyor. Tamam. Aynı saatlerde aynı yöne doğru gidiyorlar. Evet. Onlar en son münasebet içindeyken gördüm. E, yediler mi? Yani tam da yediler mi onu da bilmiyorum da e, biraz şeydi böyle. Of. Ben mavi sweatshirt var ya. Evet. Fahirin. Fahir de hatırlıyorsun herhalde. <gülüyor> Fahir can ismini de biliyorum da. E, onu işte gördüm. Bir içinde. Şekilde. Ya yedi herhalde köpek köpek köpekler falan yedi o zaman. Köpek kanı mıydı yoksa şey miydi? Sabah açken kanı. herhalde karşılarına çıkınca birden. Bir de Fahir'in de eti dolgun sıkı ya. Evet köpekler de sevmiştir. Herhalde köpekler de sevdi. Neyse oluyor böyle şeyler. bu ne oldu bilmiyorum yani ondan sonra hani toparlayabildi mi? Geldi mi? Ona gelecek mi? Şu an da sonra yemişler gibi geliyor. Hımm maalesef. Oluyor böyle şeyler canım. Yani şimdi bu olay yüzünden köpeklerden soğuyacak diyeceğiz. Onlar içgüdüleri de doğrultusunda hareket ediyorlar. Faile'ye üzüldük tabii. Tabii canım. Üstüne bir şey giyse belki böyle hiçbir şey olmazdı. Bir tek sweatshirtüye geldi herhalde ki. Çünkü Köpekler de Yedi iyiydi. i̇yiydi yani. Öyle de bir şey var. Neyse. Yapacağız. Biz evet, önümüze bakalım. Efendim. Artık önümüzdeki haberlere bakacağız diyorum ben. Ee, uzayla ilgili bir haberimiz var. Müsaade ederseniz ona bakmak isterim ben. Doğru. Uzaydan bugüne kadar gelen en güçlü sinyal Geçenlerde gelmiş. <gülüyor> yani şöyle olmuş, uzaydan çok güçlü bir sinyal gelmiş ve bu e, sinyal e, bugüne kadar gelen en güçlü sinyalmiş hatta. Ne sinyaliymiş bu? Sinyal. Sinyal, sinyal, ne, demek şey. sinyal ne demek sinyal ya? ya? Sinyal dediğim, işte mesela sinyal verirsin arabada, sağ sol sinyallere bir durum olur dörtlüleri yakarsın veya öndekine çıkma anlamında selektör yaparsın. Ama Aynı evet, selektörü çık anlamında da yaparsın. Ama hep gibi. trafikten verdin şimdi mesela ben Başka sana ben bir, bir sinyal veremem. Bir insan bir insana bir sinyal veremez. Mi? Verirsin. Veya ben sana demeyeyim mesela de. bir bir kadınla bir erkek ha. karşılıklı sinyalleşebilirler. Ha işte öyle bir şey de o trafikte olmalarına da gerek Mesela yani. işte şu tarafa gel orada biraz konuşalım falan gibi. veya şey gibicesine bir sinyal ben senden hoşlandım neden olmasın o sinyali de vermek zor ya. Verir valla. Bilen verir. İsteyen verir mi bilen mi verir? Bilen verir. İsteyen yanlış yunluş sinyaller verir. Karışık sinyaller verir. Adam gitsin mi dursun mu kaçsın mı anlayamaz. Hiç sinyal vermezse daha iyi yani. O bilmeyen adamı verdiği sinyal hakikaten can sıkıcı olabilir bir yandan da. Bir de İzmir'de sinyalcilik diye bir meslek var. O ne? Sinyalci. İşte <gülüyor> gidip sinyal verip para alan adamlar. Böyle biraz daha eski dilde abeci bu adamlar ne yapıyor ne sinyal veriyor? Abi e, sinyalim <gülüyor> falan diye konuşuyorlar. Ya yani bir nevi dilenci ama tanıdıklardan dilenen adamlar. Ve düzenli Aha. dilenen adamlar. Işte. Ayda bir gidip sinyalcilik yapanlar. Biliyorlar mı onlar sinyalci olduklarını? Canım onlar zaten sinyalci diye geçer. Sinyalci Ercan vardır mesela. Peki hiç tanımadığın bir adamı mesela gerginlik ortamında Sinyal varsan. Verdiğin mi? şey sinyal midir yoksa kaş göz müdür? Kaş göze girer. Uyarıdır o. Sinyalin böyle bir olumlu bir şeyi var değil mi? Sinyalde evet sanki bir göstergesi mi? yani Tabii sinyal. Mesela arabada giderken sağ döneceğini nasıl önceden arkadakine bildiriyorsan ve bu zorunluysa sinyal sürprizi ortadan kaldıran bir şey. Ama sinyal varsa sürpriz yok. He. O kaş göze giriyor ya. Evet. Çünkü benim öyle Ankara'da bir başıma gelmişti. Nasıl kaş göz mü yaptılar sana? Ben yaptım kendimi tutamayarak. Kime yaptın? Hala aklıma gelince çok üzülürüm ya. Ya yani böyle bazen hani gözler kesişir de ayıramazsın ya. Ha. Gençlik yıllarımızda. Ee. Gençlik yıllarında Ankara yok. Demek ki çok var uzakta canım. bir hikaye değil. E, var evet. Canım işte ilk çıktığı zamanlar. Oradaki koltuklar da birbirine yakın ya. Evet. Tam karşımdakiyle böyle bir şey yaptım. Erkek miydi? Erkekti canım. Sinyal mi verdin? Gayet de sakallımadı. Uyardın kalma. mı? Gayet sakallı makallı. Sinyal denmezmiş işte ona şimdiki buluşma. Sen konusman... niye bir adamla bir iletişime geçmek zorunda hissettin kendini? Çakışma oldu. Yani şimdi bakış doğrultularında çakışma olunca. Yani i̇lk kez de boş boş bakıyordunuz birden birbirinize baktığınızı mı fark Birden birbirimize baktığımızı fark ettik ve göz içi denen nahiyeyi. E sen orada boş bakılmasın bari diye kaş göz mü yaptın? Aynen öyle kaş göz. Ne umarak mi? yaptın bunu? Bakmasın diye mi? Yok niye biz birbirimize bakıyoruz diye. Yani bir yandan o, o, o kaş gözün öyle gittiğine emin misin o adama? Zannetmiyorum. Çünkü ne yaptı? Hemen kafasını çevirdi. İşte. Bir şey. Ben sonra özür dileyecektim adamdan da yersiz de olur diye sonra dilemedim. Uzaydan gelen sinyalini anlatmayayım. Uzaydan gelen sinyal Avrupalı astronomların fark ettiği bir şey. Uzaydan gelerek dünyayı projektör gibi tarayan yüksek enerjili bir sinyal keşfetmiş Avrupalı astronomlar uzaylılar da delirmiştir herhalde. yani dünyadaki uzaylılar aha işte yok diyordunuz sinyal yaptılar diye şimdiye kadar ne anlatmak istedikleri de belli değil galiba yani şöyle şimdiye kadar gelen e, sinyallerden 100 bin kat daha yoğun bir sinyal bu adeta göz alıyor ondan sonra Avrupa astronomi... nedir bu sinyal ışık mı yüksek frekanslı ses mi ışık gibicesini hiç ben öyle bir aydınlanma görmedim gece. Canım her yerden görünecek diye bir şey yok. Astronomlar görüyor işte bunu. Sen gece kaç sefer çıkıp bakıyorsun ki gökyüzüne? Ben bakarım yarım saatte bir bakarım. Zaten bebek yüzünden <gülüyor> ne, uyanıyorsun. Nereye bakıyorsun Ege? Camdan bakıyor Hangi balkon varmıyor? tarafındaki mi yoksa öteki mi? Salondaki camdan. Abuk subuk zamanlarda ışığın yandı. Apartman var ya Evet. Tarafından. Oradan mı bakıyorsun? Oradan. Oradan bakıyorum tepeye. Oradan bir şey görmez abi. Etraf ışık zaten orası. Ne görmüşler şimdi bu sinyali? Şimdi... 100 bin kat daha yoğun olan bir gama ışını görmüşler. Gama mı? Gama ışını. Gama ışını mı? Bu bir felaket değil mi? LS 5039 isimli yıldız çiftinden geldiği ortaya çıkmış bu gama ışınının. Bilmiyorum bilerek artık yoksa bilmeyerek mi? Onu bilmiyor Avrupalı astronomlarda. Evrenin derinlikten gelen sinyaller ne anlatmak istediği belli olmayan sinyaller maalesef çözülememiş ama 60'lı yıllardan beri aslında biliniyor. Yani bu bir tür takım sinyaller, sinyaller geliyor. Evet, çakılıyor dünyamıza. İlk zamanlarda bu sinyalleri dünyalılarla haberleşmek isteyen uzaylıların gönderdiği düşünülmüştü. Sonra 60'lardan beri hala bir iletişim yok. Ha bile sinyal, sinyal, sinyal. Ondan sonra zamanla genellikle kendi çevrelerinde çok hızlı dönen pulsar adlı minik yıldızlar yayıyormuş. Pulsar Man mı? Manyak gibi bir şey. Yıldızlı yani. Aha. Hem kendi çevresinde uzay dönüyor. sansarı diyebileceğimiz pulsarlar. <gülüyor> pulsar sinyallerinin modülasyonu biraz teknik artık evet. konuya girmek lazım. birkaç saniye ile birkaç milisaniye arasında değişiyor. Yani olabilir. Aralık yani böyle şey gibi. Selektör gibi düşünsen bunu. Tamam tık tık, tık tık tık yapıyor veyahut yapmıyor. Tık tık tık yapıyor. Kitlesini. Aynen bravosunuz. LS 5039'un yaydığı sinyal modülasyonuysa 3.9 gün. Vay vay vay. O zaman sinyaldi, öyle nerede şey mi yani? 3.49 veriyor. Ya. Sonra her 4 günde bir 1 saniyeliğine mi görüyoruz yoksa 4 gün duruyor ondan sonra 4 gün yok gene 4 gün geliyor mu? Nasıl oluyor bu? Vallahi ne bileyim ben ya. Sinyallerin modülasyonu birkaç saniye ile milisaniye arasında değişiyor. Modülasyon dedi işte bir sonraki şey değil mi? Evet o aralık mı modülasyon? Öyle anlıyorum. Aşağıdaki cümlede de yaydır sinyal ise 4 gün. Yani 3.9 gün. Uzmanlar bu durumu anlamaya çalışıyor. Vallahi biz de anlamaya çalıştık. Pulsardandır ya. <gülüyor> Herhalde pulsar şey oldu. Öyle açıklayamazlar ki abi uzman bu adamlar ya. Uzman böyle bu adamlar. Hiç konunun uzmanı olmayanlar ama çok güzel açıklıyorlar bunu. Ufolar biz de iletişime geçiyor. Dünyada artık savaşlar dursun barış olsun da gelelim. Ufoların öyle bir mesajı var biliyorsun. Ge bunu Kardeşim geleceksen dostsan kötü günde geleceksin. İyi gün dostunu ben ha, ne yapayım? Doğru doğru. böyle Hiçbir şey yokken ortada bir şey yokken. Efendim Papa gelmiş Türkiye'ye. Her taraf karışık. trafikler da, tıkalı. Trafikler tıkalı. Uzaylı. ben gelmem. Ne Gel. zaman ki her şey yerli yerde otur, O zaman siz de dünyalarla iletişime geçeceğiz. Yok ya iyi gün dostu. Ya bu arada Papa dedik ama. Değelim ya Papa ile ilgili. Maalesef bir haber. Peki. Günaydın. Günay ay ay dın, dın, dın Günay ay ay ay Biz günün gazeteleriyle devam ediyoruz Oklay Bey buyursunlar Amerika'nın reklam ajansı JWT Evet Onun başkan yardımcısı ve dünyada trend yaratıcısı olarak kabul edilen Marian Sazman Türkiye'de biliyorsun Trend yaratmaya mı gelmiş Trend yaratmaya gelmiş İstanbul'da 6.sı düzenleniyor. Perakende günleri diye bir şey var biliyorsun onda. Evet. Daha önce ne düzenlenmiştir İstanbul'da? Toptan satış günleri. <gülüyor> Seksoloji günleri düzenlenmiştir İstanbul'a Ha ya. Ya. İstanbul bir günler düzenlenmiş. Evet. Şimdi de perakende günleri düzenlenmiş. Şimdi... Ee, çok... Garip açıklamaları var trend yaratıcısının. Esin, İ... Trend yaratmak zorunda her açıklamayla. İlk başta mesela şu metro seksüelli kavramını kazandıran kişi bu trend yaratıcısı. Artık demiş bu kavram bitti bitti hadi ya bitti demiş überseksüel seksüel kavramı artık var demiş ve en A çok. Da... bir seksüel kavram olacak yani. yani böyle bir açıklama var ve de demiş en çok Türkiye'de var bunlarla. Uber Überseksüel. Ee, ne tip adamlar bunlar? Bir elinde sigara, diğerinde cep telefonu bulunan erkekler olarak tanımlanıyor. Yeni trend bu. Demek cep telefonun daha sık elimize alınca überseksüel olacağız. <gülüyor> evet, aynı şey. elimiz sabit, bir evet. elimiz sabit, diğer elimiz müterdik. Bazen cep telefonu oluyor, bazen kahve oluyor. Ama nereye kadar bu? ölene kadar. kadar. Kanserden hayır, ölene kadar. Hayır, hayır, hayır. Tabii ki erke dönergeci çıkıncaya kadar. <gülüyor> Doğru. Erke dönerge çıktıktan sonra bir elimizde ne olacak sürekli? Bu dönergeçten olacak ve... Öbür elimizde de kolu olacak herhalde döndüreceğiz. Hayır canım o kendim... Benim şimdi bir en kere, son gözümde kere... canlanan bu kahveleri şey var kahve değirmenleri vardı ya. Ha, Onun şeyden... gibi bir şey herhalde erke dönergeci diye düşündüm ben. Hayır ama bir kere veriyorsun abicim o şeyi. Hmm. Yani yerde dururken sen bir kere Kolu çevir ondan sonra elini al kaldır öyle gez. E sen Sitenin bir yere. kere kolu çevir ondan sonra koy bir yere. O zaten erke döner gece olarak döner geç döner geç dönecek. Sen gene cep telefonunu al überseksüel ol. Ama dışarıya çıkman lazım. Sokağa mı? Tabii Cebine canım. koysan o zaman döner cebinde... Bu adam zaten bir sigara... ...bir cep telefonu var... ...cebinde de fıldır fıldır bir şey dönüyor... ...bu adam nedir diye korkar... Manyak damgasını yemen an meselesi olur... ...öyle sokağa yiyersen zaten... Şimdi Maria Salzman ayrıca marka tüketici ilişkisinde... ...maalesef çok eşlilik durumunun hakim olduğunu anlatmış... ...şimdi ne, bunu da şöyle örneklemiş... ...mesela sen bir müşterisin... Müşteriyim evet... Tamam mı? ...gidiyorsun bir şey almaya... ...ve sana İngiliz kraliçesine nasıl davranılıyorsa... Sen de öyle davranılmasını istiyorsun kendine. Kraliçe gibi davranılmak kraliçe mı Kraliçe gibi Yani ortamların kraliçesi olmak istiyorsun alışveriş Aha. yaparken. Drag queen. Ama demiş ben o parayı ödemek istemiyorum diyorlar demiş. Ya hem parayı, parasını vermeyeceğim hem kraliçe mi olacağım o mu mesela? Ya o parayı vereceksin demiş trend yaratıcısı Marian Hanım. Evet. Ya da demiş kraliçe gibi davranılmayı istemeyeceksin demiş. Parayı ne? veren düdüğü çalar mı demiş yani. Gibicesine. 2000 yıl sonra bize geldi. <gülüyor> Yani hakikaten bu açıklamayla trend uzmanı oluyorsun. Dünyanın güzel. en büyük trend. Hemen Çin Halk Cumhuriyeti, eski Türkiye büyük Büyükiyetçisi ayağa kalkmış. Şimdi tabii en fazla Çinliler var bu şeyde. perakende günlerinde. Doğru. Ee, ve demiş, bizim demiş şeylere ihtiyacımız var. Türk iş adamlarına ihtiyacımız var falan filan ve zamanında bir Karadenizli şey diye bir laf etmiş. Onu ben hiç haberim yok ya. Şimdi burada okuyunca anladım onu. Şöyle demiş. Herkes demiş, her Çinli evet. bir fındık yese Karadeniz'imiz ne güzel olur diye bir laf etmiş. Bunun üzerine Çin, <gülüyor> Çin eski. Güzel demiş o zaman. Cumhuriyeti eski Türkiye Büyük Eşim'de bu sözü hatırlatarak işte demiş biz demiş yiyeceğiz Çin olarak bir fındık. Ama demiş siz de bizim ülkemize gelin. Perakende derken tek tek fındık satmaktan mı bahsediliyormuş? O kadar da şey sert değildir herhalde ya. Ne bileyim ben öyle anladım. Şimdi, hani Cikret gibi acaba tek tek fındık mı satılacak? Aa, niye öyle bir şey yapmıyorlar aslında ya. Tek Bence fındık tutar. mı? Evet tek fındık. Zaten şey denmiyor mu? Bunun işte 50 gramı da bir. işte 2 kilosu da bir. Falan diye. Onu kim diyor ya? Onu benim babam demişti de. Sana fazla vermemek içindir o. Hadi ya. Tabii canım. Sen herhalde bir çocuk olarak. Fındık Aa, ben fındığı çok severim. Fındığı çok seviyorum. Ben bundan sonra demek ki parayı verip kraliçe gibi davranılma hakkını talep edebileceğim her mağazadan. Mağazadan evet bu şekilde ama tabi paran olması lazım. Kraliçenin parası kadar paran olması lazım. Ucuz şeyler alırım. Bir de dikkat et bak Hı. verdiği örnek prens değil. Kraliçe. Kraliçe. Tayt giymeme de gerek yok. Yok öyle bir şey de gerek yok. Güzel bir döpyes giyeceğim. O zaman geçelim İstanbul'dan Kütahya'ya. Kütahya'nın Tavşan ilçesinde yol üzerinde e, bir hayvan bulunmuş. Uzay hayvanı <gülüyor> Nereden geldiği belli değil ee, Bir pelikan A -a. Bir pelikan bulunmuş ve e, Bu otomobiliyle 3 gün önce e, Bulan bu pelikanı bulan Tahsin Bey Arabasını almış hemen pelikanı Yapılacak en doğru davranış herhalde Ben de sana onu soracaktım yani. yani Ne yapılır pelikan görsen Ya ezersin ya arabanı alırsın İki Yol kenarında şey... duruyor canım ezme ezme Hayır, yoksa... canım, Tutarsın yolun ortasına alırsın Geri vitesine takıp bir ezersin geçersin Manyak, manyak mısın? Ev yani. De? Ya da arabanı alırsın ikisinden biri. Görmezden gelme teknolojisini kullanamazdı. Pelikan söz konusu olunca imkansız. İşte Tahsin Bey de arabasını almış. Tavşanlı Harmancık Karayolunda ama sonra başına dert olmuş maalesef. Pelikan. Eee evet Pelikan. Oynak bilmez. Aynen öyle. 3 kasa balık yemiş bir günde. Hadi ya. Vallahi açım demiş. İçim ezildi demiş. Kaymakamlıktan yardım istemiş Tahsin Bey. Pelikan yardım mı? Öyle bir kalemi var mı kaymakamın? Yok canım. Kütahya'da zaten Pelikan var mı ki ya? Yok da işte Kütahya'nın sembolü olabilir bundan Benim sonra. Benim bildiğim pınarı var Kütahya'nın. Pınarbaşı, burma pırma, pırtaki pınar <gülüyor> mı? Kütahya'nın pınarlarındaki. Ondan sonra başka da bir şey, bir çinisi var. Başka da bir pelikan diye bir şey yok ya. Pelikan nerede? Türkiye'de zaten. Türkiye'de pelikan peki. ben şeyde görmüştüm işte. hayvanat bahçesinde görmüştüm. Sempatik de bir hayvan ya. Bu çene uzuyor ya devamlı. Ha. Balık da oldukça. O hem depolama teknolojisi var hem yeme teknolojisi var. Bir de böyle balığı o şey yiyor. Ee, nasıl diyeyim? Bazı kuşlar balığı yakalıyorlar. Sadece balığı yakalayıp yiyorlar ya. Evet. Pelikan daha çok böyle şey gibi. Çiğnemeden mi yutuyor? Ee, bazı restoranlara gidersin orada akvaryumda balığı seçtirirler sana taze. Tamam. O gaganın altındaki şeyde Balığı su içinde tutuyor. Taze taze. Hadi ya canlı mı? Canlı canlı tabii canım. Oradan seçip yiyor. Dilini oraya daldırıyor. Oradan kapıyor. Sonra suyu ifrazat olarak atıyor. Çok güzel, Çok güzel bir teknoloji. Valla 3 kasa balık yemiş ilk gün. Şimdi de günde 6-7 tane palamut yiyormuş. Tahsin Bey de balıkçı pazarına götürmüş bunu. Bunu dediğim pelikanı. pelikanı. Ama buna bir isim vermek lazım ya. Perihan. Böyle, <gülüyor> bu böyle olmaz yani. Hani Bir tane de var bundan hazır en güzel şey. Tavşanlı balık pazarının sembolü haline gelmiş pelikan. Ee, ama maalesef Tahsin Bey'in cüzdanını. Da zarar e, Tahsin Bey oraya bıraksın. Her gün bir balıkçı bir palamut atsak. E ne mecburiyeti var abi balıkçıları palamut e, atmaya? Orada millet pelikana görmeye gittiğinde bir kilo hamsi satar mesela. Ha oradan diyorsun. Bir gelir Geç olur. Konuş, gelir olur. Buyurun efendim. 1901'de Yunan dalgıçlar tarafından e, bir şey bulunmuştu hatırlıyor musun bilmiyorum. <gülüyor> Hatırlamanıdır çok imkan yok gibi ilçesine. Geçmiş zaman olmuş çok şey hatırlamıyorum. 2100 yıllık bir saat düzeneği makinası bulunmuştu. Vay vay vay. Şimdi bunun sırrı çözülmüş. Bu aslında bir bilgisayarmış. Hı hı. Ee, bin yıl boyunca ve rakipsiz kalmış bu bilgisayar. Rakipsiz. Evet bilgisayar. Yani böyle hesap makinesi gibi biraz bilgisayar gibi 82 bronz parça halinde bulunmuş. Dijital değil tabi. Dijital değil canım. Abaküsle daha yakın. Abaküs'e ama tam da böyle bir kendi kendine hareket eden yine aynı. Çarklar var mı? Yine aynı örneği vermek zorunda hissediyor. Erke döner, döner gece. gece gibicesine bir şey. İnceleme sonunda parçaların dişli çark olduğu anlaşılmış. Çok güzel ve e, Newton'u falan korkutan şaşırtan bir aletmiş bu. Gen Newton'u şaşırtıyor evet, alet. Öyle yazıyor antik süper bilgisayar Newton'u bile şaşırtmış diye. Haberin başlığı bu. Şimdi bu 1901'de bulunduğuna göre ama daha eski Newton canım. bunu görmemiştir. Gö ama daha eski. Zaten ben de gördüğünü düşünmüyorum da yani Newton gibi düşünüp hani belli bazı yasaları var ya Newton. Evet. Kendine göre şeyleri var. Öpüşmen mesela. Mesela. Newton yasaları. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onları düşünüp herhalde bu makineye daha doğrusu ne deniyor buna? Makine de denmiyor. Saat düzeni. Süper bir antik süper bilgisayara bakıp şaşıracağını tahmin etmiş bu uzmanlar ee, ne yapıyormuş bu antik süper bilgisayar bu bir makina ve dişlilerin çalışmasıyla ay ve güneş hareketleri hesaplanabiliyor ama saat değil yanlış anlamını istemiyorum Ege saat değil e, bir tür hesap makinesi gibi ya. yani gibicesine kelimesini şey yapıyorsalar yani, daha iyiymiş e, ay şuraya gelecek güneş buraya gelecek ha, bunu mu anlatıyor? Evet, aynen öyle yıldızların geçmiş ve gelecekteki konumlarını gösteren bir şey yani. çok özür dilerim ama bir makine yapsan Evet Ay buraya gelince güneş burada olacak Diyen bir makine mi tercih edersin Yoksa ay burada olsun Güneş de şurada olsun diyen daha böyle bir Kapsamlı yani olan biteni Takip eden değil de olan da mi? Şekil veren bir makine mi Tercih edilir yani şimdi O şimdi. öyle bir makineyi Newton görse O da şaşırdı Öbür türlü zaten bizim dediğimiz bu der yani Ama şöyle bir şey var abi Nasıl müdahale edeceğini nereden bileceksin yönlendiren makineye yani ne istiyorsun sen bugün güneş ve e, ayın ve dünyanın istediğim makine belli Oktay herke döner geçe 2007'de çıkacak zaten hadi gözün hadi. çok az kaldı ama yani şunu soruyorum güneş ve ayın konumlarına müdahale etmek elinde olsa evet ne yönde bir müdahalede bulunursun tamam çok güzel bir soru bir kere güneşi yakın tutarım sürekli dostlarını yakın tut düşmanlarını daha da yakın Sütüyle, dostumuz ben. güneşi yakın tutarım. Ve e, mümkün mertebe çok tutarım. Yani böyle biraz yakın dursun hadi gitsin gece olsun değil. Daha çok gündüz daha az gece. Yani e, on buçuk gibi havanın kararmasını evet, sabah altı gibi aydınlanmasını isterim. Bitkilere de tabii fotosentez imkanı sağlanacak İmkanını sağlayacağız. Bol bol. Ve havanın... Sonra... Ha, buyurun. Ayı da... Evet... Ay konusunda ne düşüyor? Hiçbir şeyi olmayabilir. İki evet. şekil. Bir hilal, bir de dolunay. O aradaki bütün geçişleri atarım. Esprisi yok diyorsun. 3 gün hilal, e, haftada 3 gün hilal, 4 gün dolunay. Ha haftalık değişecek bir de. Hayır, bir gün hilal, bir gün dolunay falan gibi. Ama ha. onun şeyi işte 4 güne dolunay, 3 güne hilal gelecek. Ama anladığım kadarıyla senin derdin... Biraz sıcak olmasın. Sıcak olsun evet. <gülüyor> sıcak olsun. Mesela güzel. Güzel ama işte bunu sorman lazım bir bilim adamına. Ben dünyayı daha sıcak hale getirmek için ne yapabilirim? Ondan sonra e, bilim adamı da seni dövsün. Küresel ısınma diye. Öyle anlar çünkü bilim adamı. Sen ne sıcak. yaptın derim ben de. Sen o, ne yaptın? Bak dolu bir dokunurum adam böyle ensesinden elimi sokarım buz gibi. Buz gibi terlemişsin diye. Mekanizma 365 günlük bir takvimmiş aslında. Güneş ve ay tutulmalarını tahmin ediyormuş. Çalışıyor mi? muymuş şu anda mekanizma? Şu anda çalışmıyor canım parça parça. Nerede anlamışlar parçalardan olduğunu? Vallahi... Belki uydurup bir mekanizma böyle belki içinde tırnaklar var. Çevirince ding, ding ding ding ding diye müzik çalıyor. Üzerinde balerin olan şeyden. He, <gülüyor> balerin yerine oraya güneş ve ay koymuşlar. Belki de ama birleştireceğiz demişler. E, ayın 220'sini e birleştirsinler ondan sonra konuşsunlar. <gülüyor> Ben de sana getireyim bir çuval burada parça. Ben bunları ne yaptım uzaylılarla iletişim kuran antik bir telsiz yapmıştı dedelerim. Onu buldum diyeceğim. E, i̇spatla diyeceğiz biz de sana. E, tam birleştireyim, ispatlayayım diyeceğim. O zaman esas olay patlar yani. Doğru. Yine... Birleştirmeden bana getirmiş orada üç tane Sudan çıkmış şey. Zaten leş gibi kokuyor üstü küf. <gülüyor> Temizlemişlerdi canım niye ya? Porçöz'de falan temizlemişlerdir bu şekilde bunları. 223 aylık karşılıklı etkileşimleri öngörülebilecekmiş güneş, dünya ve ayın. Yani önümüzdeki ya zaten bilinmiyor mu ya bu? Biliniyor tabii canım. 223 ay dediğin biliniyor işte bilinlerle kontrol edecekler. Çalışıyor mu çalışıyor mu? Bakalım mu falan diye. Bir de doğru şeyleri söylüyorsa da bizim öngördüğümüzden yani bilim adamlarının öngördüğünden farklıysa çalışmıyor yaftası yapıştırılacak makineye. Ya da şey diyecekler o zamanlar bu kadar oluyor. E o zaman demek işe yaramaz bir makineymiş. İki tane çark yapan antik şey olarak geliyor karşımıza ya. Oktay Bey lütfen dünyadan <gülüyor> <gülüyor> çıkın artık. Hay <gülüyor> hay iyice saçmalamaya başlar. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın dın dın dın. Günaydın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 Altın Satır, kredi kartları geçerlidir. Vallahi Altın gönderdi. Satır, spor gündemini sunar. Şimdi Unutmayın, sunarım. et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tulsum sizlerle Demircan abi günaydın. Sizlerle günaydın, sizlerle günaydın diyoruz. Ve günün önemli spormest insanlarına bakmaya devam. Demircan önce bir Beşiktaş maçını yorumlasaydınız ya. Hangi Beşiktaş maçını? Dün maç yok muydu? Ha, dün vardı doğru. Avrupa'dan bir takımla oynadı. Evet. Yurt dışından yani Avrupa dediğim anladın mı ne dediğimi? Anladım Demircan abi. Onlardan biriyle oynadı. Şimdi güzel oynadı. 2-1 ee, yendi. Yeni 3 puanlı sistemde her şey olabilir bence. Demircan abi ne oldu yani güzel bir maç mıydı hakkını verdik mi daha çok atabilir miydik? Tabi daha çok atılabilirdi ee, ama ne kadar da, daha çok atılabilirdi? Yani 1-2 gol daha atabilirdi ben Beşiktaş ama karşı takımda yani yurt dışından gelen Takımda e, Maalesef boş takım değil. Siz izlemediniz değil mi maçı? İzlemedim ben. Evet, tamam buyrun Efe o zaman. Ne oldu? Spor de. mistleri incelemeye devam edelim. Ne oldu da izlemedik. O kadar işte. büyük spor olayı olmuş bir galibiyet var ortada. Hiçbir şey söyleyemiyoruz bununla ilgili. Şimdi Eda'cığım şöyle bir durum var. Açık konuşmak gerekirse. Çünkü ben eğer otururum açık konuşurum. Buyurun. Şöyle bir durum var. E, ben sana ne dedim salgını? Ne dediniz değil mi Can abi? Çok önemli bir şey Bin söyledim. Bin tane şey konuştuk sonu günü. Çok önemli bir şey söyledim. Bir sürü şey söyledim ama işlerinden biri... Hepsi önemliydi. Atakiler kadar önemliydi. Evet hepsi ne? önemliydi. Neydi o? En önemlisi mi? En önemlisi. Hatırlayamayacağım şimdi. Ya işte ben konuşurken not almazsan... Doğru. Olacağı bu arkadaş. Ben o zaman not alıyorum bugün söylediklerinizin. Evet. Sabah onu ne dedim ben sana sana günü dedim ki Ege dedim. Beni dedim. Bu şikaya konusunda dedim. Konuşturma neden, dedim. Neden dedim. Beni aramadılar dedim. Ha evet. Belki de dedim. Olayın en de dedim. Ortasında dedim. Olan dedim. Kişi dedim. Benim dedim. Tamam. Dedim. Dedim mi demedim mi? Dediniz. Dedim. Hı. Neden beni dedim aramıyorlar? Ha, ben de sizi takmamışlardır falan dedim. Şimdi özelen. Şimdi ben de dedim ki işlerine gelmeyecek belki benim konuşmam dedim Tamam Ama Ben niye arayayım arkadaş Sen beni aramıyor musun normalde Ben seni radyoyu arıyorum Çaldırıyorum kapatıyorum Sen beni arıyorsun evet. ee, Ben onları niye arayayım Şimdi O dakikadan sonra aklımda beliren bir güzel düşünce Spordan soğumak vardı Aa doğru o yüzden belki de ben dünkü maçı izlemedim. Nereye görsün? Spordan soğudunuz dün Serkan'ı anlattınız burada bir saat. Serkan'dan soğudun mu dedim ben. E, Serkan sporcu değil mi? Serkan kırıntılıdan soğudur mu hiç yakışıklı bir kaleciden hem arkadaşlarıyla ile ilgilenen kaleciden soğudur mu hiç? Sen bana sor bakalım spordan soğuduğun için mi Beşiktaş maçını dün izlemedin de. Sorayım. Demircan abi. Efendim. Siz spordan sorduğunuz için mi dünkü maçı izleyemediniz? Hayır. E niye o zaman bir saattir buna getiriyorsun haftaları? Eee bak düşün de eğer ben bugün bunu bugün ne gün nedirin? Eğer ben bunu bugün söylemeseydim sen salı günü bunu söylediğimi nereden bilecektin? Bilmeyecektin değil Doğru, mi? Doğru evet. Unutmuş olacaktın. Unutmuş olacaktın kaynamış olacaktın. Biz zaten hepimiz biraz da unutkan değil miyiz diyorum. Umutkan bir millet ol. <gülüyor> Doğru. Şimdi ne dün neden izlemedim ama çünkü asık karayla antrenmanlara başladık aga. Ha bu takıma girecekti çocuk değil mi? Helece antrenmanlarına başladık. Bir de Şike Ablenden şimdi yine o kulakçıklarını evde unuttuğu için rahat rahat konuşabiliyorum. İşe giderken dinliyor yoksa bazen. Evet. E, orada kulakçıkları burada evden Şike. Tamam demesen anladım. Evet. için Şike Ablenden gizli gizli hop işe yapıyoruz, konuşuyoruz ve daha da e, önemli şey e, dışarılarda antrenman yapmak zorunda kalıyoruz. Yani bu federasyon bize bir çözüm bulsun. Karayla bana bir çözüm bulsun. Buradan herkesi sesleniyorum. Başka şey olmak üzere senin arkadaşlarında dahil olmak üzere. Ne istiyorsunuz şimdi siz bir söyleyin. Şimdi biz e, Çak ablan izin vermiyor. Karanın Okul tamamına katılmasına. Ben de diyorum ki olur mu diyorum. Çocuğun gençliğini diyorum neler diyorum. 2,5 yaşında çocuk. Habeyi ediyorsun diyorum. Onu diyorum gençlikten girmeli lazım diyorum. Habi derken heba mı? Ha yani boşa boşa mı? Anladım evet. Boşa gibi. Şimdi orada diye kavranan uzun tartışmalardan sonra dedi ki hayır dedi. İzin vermiyorum dedi. Biz de geceleri çıkıyoruz. Ama sorunlarımızı anlatabileceğimizde Gece de, nereye çıkıyorsunuz? Gece top oynamaya çıkıyoruz. Size şikayetiniz de bundan zaten kara geceleri daha iyi görmüyor muyuz? Soğuk, Soğuk oluyor. Ben üşüyorum. Soğuk olduğu için e, federasyondan çözüm istiyoruz. Buradan başta federasyon olmak üzere sen, senin ve arkadaşlarına yardımlarını bekliyoruz. Yani bir, mesela bir halı saha olsa sıcak. Halı sahalar da soğuk oluyor Demircan abi Bizim burda var bir tane kapalı halı saha Kapalı halı saha sah. Ama biraz pahalı Bir de iki kişi gideceğin için Mesela senle ben gidecek problem değil Ama karşında iki buçuk yaşında bir sporcu olduğu zaman evet. O tarafa mesela yüklemesini oynayamıyorsun Anladın mı? Anladım, Çünkü zaten dedim. yüklemesini oynasan Yine onun parasını kim verecek? vereceksin. O yüzden bir çözüm istiyoruz. Spor gündemi boş. Boş şeylerle uğraşmasın. Yok Beşiktaş maçı yok şike varmış teşvik varmış. Bunlarla değil. Gerçek sporcuların altyapı dedim ben. Bundan 8 sene önce doğru mu yanlış mı? 8 yıl önce ne zaman altyapı dediniz ya? Sana günü demiştim 8 yıl önce. Hatırlıyor musun? Evet. Yaz onlara 8 yıl önce Demirgen Baba altyapı dediydi. Devecan abi Şimdi ben kapatacağım telefonu Evet ee, Bu notlarımı aldım ben bir daha üstünden geçelim Yanlış not almış mıyım diye Hayır da yani bu federasyon Konusunda bir şey yapacak mısın çünkü e, Radyolar ve televizyonlar Olmak üzere başta gazeteler Çok önemli yani Çok ben, önemli derken Yani e, Önemli şeyler yapabilirsiniz yeni. Anladım. Medya, Anladım Medya olarak gücümüzü kullanalım diyorsunuz ee, yok yani şunu diyorum radyo ve televizyonlar Gazeteler bunlar yani önemli i̇şte bir şey yaptırabilir demek istiyorum. İşte o benim dediğim de o medya dediğim o. Ha, şimdi o yüzden yani ne olursunuz tılsım ailesini bölmeye çalışanlara izin vermeyelim. Tılsım ailesini bölmeye çalışan çiçek ablamı demir can abi. Hayır olur mu hiç o da tılsım ailesinin değerli bir üyesi. Kim bölmeye çalışıyor? Ee, ortamlar. Yani ben bugün evimde antrenman yapamıyorsam Eğer ben odada ses çıkarmadan antrenman yapamıyorsam Ve dışarı gitmek zorunda kalıyorsam soğuk havada evet. Bu Tılçım ailesinin parçalanmasına yol açabilir Bugün Tılçım ailesi yarın Ege ailesi sen çoğu neydi? Kayacan Yarın Kayacan ailesi Abagana. Ben çocuğu futbolcu yapmayacağım Demircan abi Peki şunu sormak istiyorum Ya futbolcu olmak istersen Ben senden gizli gizli okula gidiyorum deyim Gulücünün altına futbol topu sokup Koltuğunun altına evet. futbol topu ha, sokup Gecelere çıkıp arsalarında futbol oynarsa Senin için sızdamız mı baba oğlanım? Doğru sızdamız Daha vaktimiz var mi? daha 2 yıl vaktimiz var 2,5 yaşında başlıyorsa bu ticiler şeyler. anda buçuk mu senin senin evlatın? Evet buçuk şu anda İki sene sonra bundan çok uzun zaman değil Ben sana unutma ki Ege İki sene sonra şöyle bir cümle kurabilirim sana Ege bundan iki sene önce perşembe günü ne dediğimi hatırlıyor musun? Ben şimdi onu hatırlayacağım herhalde çünkü not aldım Notlarını aldın mı? Evet sizlerle günaydın diye başladınız Demircan abi Evet Bir iki gol daha atsaydı Beşiktaş iyi olur dediniz Doğru yanlış mı? Doğru Bir gol daha atsaydı tamam. Spordan soğuma, sporcudan soğuma demek değildir dediniz. Çok doğru bir laf etmişim. Tamam. Karanın kalecili, kaleciliğe başlaması, antrenmanlara başlamasından bahsettik. Çiçek abla kulakçıkları evde unuttu. Ha evet, onu Fed... söylemeyi unuttum galiba. Federasyona... Sen... Normalde kulakçıkları... Biliyorum tamam, tamam. Federasyona seslenildi. Geceleri soğuk oluyor buna bir çözüm bulunsun denildi. Çok Geceleri da billaha da çok soğuk dışarısı Aile içinde yapılan maçlarda Halı sahada yüklemesine oynanamıyor Buna da bir çözüm bulunsun dedi, Hayır oynanıyor 2,5 yaşındaki çocukla oynarken yükleyemiyorum Federasyon'da bir çözüm istiyorum Anladım Altyapı dediniz bir kez daha 8 yıl sonra Çok önemli değil mi? yalan de. Medya olarak biz bunun üzerine gideceğiz Tılsım ailesini Yok. bölmek istiyorlar En sonunda bir önce söylediğinde bir şey demedim ben Gazeteler, radyolar, televizyonlar olarak üstüne gidelim. Sıraşı farklama doğru söyledin. <gülüyor> ben radyo, televizyon gazetede dedim. Ve de tılsım ailesini bölmeye çalışanlara engel olalım. Tılsım ailesini bölmeye çalışan tılsım mehraflardan özellikle sakınalım. Radyo! Dikkat et, laflarıma dikkat et. Etlikle mi canım abi? Günaydın, günay aydın ay, dın dın dın. Günay aydın, günay aydın.